Sevgili dinleyiciler, bir felsefe vakti programıyla yine karşınızdayız. İçinde bulunduğumuz Mart ayı dolayısıyla 8 Mart Kadınlar Günü'nü geride bırakmış olduğumuz halde feminizm ve felsefe üzerine yapacağız bu programı. Ve Simone de Beauvoir'ın felsefesinden bahsetmek istiyorum. Özellikle de ikinci cinsiyet veya ikinci cins olarak da çevrildi Türkçe'ye, kitabına odaklanarak bu düşüncenin hem felsefi arka planından hem de temel tezlerinden söz etmek istiyorum size bu programda. Simone de Beauvoir eşitlik feminizminin en önemli düşünürü olarak bilinir. Feminizmin tabii üç dönemi olduğundan söz edebiliriz ve bu üç de. Evet, farklı felsefi pozisyonlar karşılık gelir. Simone de Beauvoir'ın düşüncesinde toplumsal cinsiyet mefhumu bulunmadığı halde bir kavram olarak Simone de Beauvoir'ın düşüncesi aslında toplumsal cinsiyet fikrinin nüve halindeki biçimini barındırır. Çünkü çok bilinen sözüyle başlayalım Simone de Beauvoir'ın. ...kadın da olmaz, kadın olunur der bize. Yani kadınlık biyolojik bir özellik değil. Kadınlık kültür, tarih içerisinde, toplum içerisinde edinilen bir takım özelliklerin toplamıdır. Burada toplumsal cinsiyet mefhumu yok ama o mefhumun yaratılmasına bizi götürecek zeminin açıldığını görüyoruz. Felsefi zeminin açıldığını görüyoruz ve bu yüzden de toplumsal eşitlik arayan feminizm için Simone de Beauvoir hala çok önemli bir kaynaktır. Feminizmin ikinci döneminde cinsiyet farklılığına odaklanıldığını görüyoruz. Fakat bu farklılık patriarkal veya ataerkil kültürün ürettiği bir farklılık olarak ele alınmıyor yalnızca. Aslında bu kültürün bastırdığı bir farklılık, görünmez kıldığı bir farklılık olarak inceleniyor. Buna ikinci dönem feminizm diyoruz. 1970'lerde işte yapısalcılık, psikanaliz gibi akımların içerisinde geliştiği ve özellikle de dili ve sembolik sistemi incelediği e, söylenebilir. Cinsiyet farklılığına odaklanan feminizm. Yani ilk dönem feminizm e, daha çok toplumsal cinsiyet düşüncesiyle kavramıyla e, açıklanabilir. ikinci dönem feminizm cinsiyet farklılığına e, odaklanır. Üçüncü dönem feminizme geldiğimizde ise e, yani bu toplumsal cinsiyet mi cinsiyet farklılığı mı e, ikileminin yerine kesişimselliğin e, öne çıktığını görüyoruz. Yani artık e, cinsiyet veya toplumsal cinsiyet e, bizim, e, bizi biz yapan e, diğer e, unsurlardan bağımsız bir biçimde ele a, alınan, tartışılabilecek e, bir mesele olmaktan çıkıyor. Örneğin e, etnik farklılıkla ırksal farklılıkla toplumsal statünün, eğitimin getirdiği farklılıklarla yaş yaş engelli olup olmamak vesaire gibi farklılıklarla iç içe geçmiş bir varoluşsal mesele olarak gündeme geliyor. Evet, böylece feminizmin gelişimini kavramsal olarak ...ortaya koyduktan sonra... ...şimdi Simone de Beauvoir'ın... ...nasıl yaklaştığını konuya... ...nasıl daha evvel... ...felsefede var olmayan... ...kadın sorusunu... ...ortaya koyduğunu tartışacağız... ...ya da bundan bahsedeceğiz... ...diyelim... 1949'da Simone de Beauvoir... ...yayınlıyor, ikinci cinsiyeti... ...ve savaş yılları... ...ikinci dünya savaşı yılları... ...zarfında yazıyor... Ve Simone de Beauvoir ne baktığımızda bir filozof, bir felsefeci. Sorbonda okuyor. Agregasyon sınavını başarıyla geçiyor. Ve Simone de Beauvoir'ın okuduğu yıllara baktığımızda 1920'lerde, 30'larda Fransa'da yeni kançılık hakim. Fakat Simone de Beauvoir'ın ikinci cinsiyette... Hem yapısalcılıkla, yapısalcı etnoloji ve antropolojiyle hem de Hegel'in. Simon de Beauvoir'ın Hegel'le nasıl tanıştığına bakarsak, özellikle de bir felsefe öğrencisiyken yazdığı günceye, 1926-27 yıllarında Louis Aragon'un kurduğu Filozofi adlı grubun Hegel okumasından etkilenmiş ve Hegel'i tanımaya başlamış olduğunu düşünebiliriz. Bunlar gerçek üstücülerdir. Hegel'in düşüncesindeki mutlak fikrini hem sahiplenirler ve üzerine düşünülmeye değer bulurlar. Hem de Hegel'in rasyonel olanın gerçek, gerçek olanın rasyonel olduğu fikrine itiraz etmek isterler. Çünkü onlara göre mutlak, yalnızca rasyonel bir biçimde. Ve gerçeklikte gerçekleştirmez kendini. Gerçek üstü de mutlağın kendisini göz önüne serdiği özellikle de sanatta bir düzlem olarak ele alınabilir. Bunlar sanatçı bir gruptur. Ancak Simone de Beauvoir'ın Hegel ile ilişkisi sadece bu gerçek grup üzerinden kurulmaz. Aynı zamanda federalizmi savunan Louis Bares de. Onu Hegel ile tanıştıran başka bir kaynaktır. Louis Bares federalist bir devrimi savunmaktadır ve Hegel onun için önemli bir kaynaktır. Çünkü Hegel'in düşüncesi aslında Hegel'in istemediği tarzda devrimlere de bir yer açmış, bir imkan yaratmıştır. Örneğin sosyalist ve komünist devrimlere. Zaten felsefi düşünceler böyledir. Bir düşünür kendi fikirlerinin kaderini tayin edemez. Başkaları bu fikirleri alırlar ve geliştirerek başka projeler meydana getirilebilirler, başka politik projelerde yaratabilirler. Dolayısıyla Simone de Beauvoir da elbette Hegel'den bir feminizm çıkmaz Hegel'in kendisinden ama Hegel'in düşüncesindeki bazı ögeler kadın sorusunu felsefeye daha evvel sorulmamış, felsefede daha evvel ele alınmamış bir soruyu açmamıza yardımcı olabilir. Bunun dışında başka kaynaklardan da söz edebiliriz. Örneğin Jean Valin Hegel'in felsefesinde Mutsuz Bilinç adlı çalışması da Simone de Beauvoir'ın Hegel okumasına kolaylaştırıcı, okumasını kolaylaştırıcı bir ikinci kaynak olarak El eli alınabilir. Simondi bu var. Hegel'i savaş döneminde, Bibliotek Nasyonal'de yani Ulusal Kütüphane'de oturup e, okumaya çalışmıştır e, ve hemen savaş e, bittikten sonra da yayınlandığına göre ikinci cinsiyet. Bu Hegel okumasıyla ikinci cinsiyetin yazımının aşağı yukarı e, paralel veya işte birbirle çakışan süreçler olduğu söylenebilir. İkinci cinsiyette kadın sorusu nasıl Hegel'le ve yapısalcılıkla bir diyalog içerisinde çıkıyor, ortaya soruluyor. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Hegel'in Simone de Beauvoir'ı etkileyen tartışmalarından bir tanesi köle efendi diyalektiğidir. Köle efendi diyalektiği Hegel'in Fenomenolojisinin 1807'de yazdığı sistemine giriş niteliğindeki fenomenolojisinin öz bilinç kısmının bir parçasıdır. Burada asıl sorun öz bilince sahip olma. Yani kendinin bir bilinç olarak farkında olma imkanının zemini nasıl ortaya çıktı sorusudur. Öz bilinç o zamana kadar felsefede insanın kendi üzerine düşünmesiyle ortaya çıkarmış gibi ele alınmaktaydı. Ama Hegel bunu değiştirir. Evet insan kendi üstüne düşünerek de kendi kendisinin farkına varabilir, bir öz bilince erişebilir ama bu yetersizdir. Öz bilince erişmek için bir başkası tarafından, bir başka ...bilinç tarafından tanınmak gerekir. Bunu basitleştirirsek... ...insan iyi veya çalışkan veya akıllı... ...birisi olduğunu nasıl bilir? Kendi kendine bundan emin olsa bile... ...emin olduğu şeyin gerçekten doğru olduğunu nasıl bilebilir? Ancak başkaları da bunu bize söylerse... ...veya bize... Böyle bakarsa bizi akıllı olarak işte veya işte becerikli olarak, iyi bir insan olarak tanırsa biz de kendimizin bu özelliklere sahip olduğundan emin olabiliriz. Fakat bu... Karşılıklı birbirini tanıma öyle kolay bir süreç değil veya bir insanın bir başkasına bir öz bilinç olarak şu veya bu özelliği teslim etmesi barışçıl bir sürecin veya tamamen olumlu bir sürecin sonucu olarak meydana gelmiyor. Burada Hegel bir mücadele görüyor, olumsuzluk içeren ...bir karşılaşma görüyor. Yani tanıma hiçbir zaman bedava verilmez. Tanınmak için bir başkası tarafından... ...insanlar veya işte öz bilinçler... ...birbiriyle ölümüne bir mücadeleye girerler. Tanınmak için hayatlarını riske ederler. Bu bir ölüm kalım mücadelesidir. Ve bu mücadelenin sonunda... Öz bilinçlerden biri bir geri adım atarak korkar hayatını kaybetmekten ve köle olur. Risk alanda ve ölümü göze alanda tanınma uğruna efendi olur. Yani kölelik ve efendilik iki birbirine meydan okuyan bilincin bu meydan okuyuş içerisinde aldıkları tavıra bağlı olarak belirlenir. Daha sonra Hegel bunu diyalektik bir biçimde anlatır bize ve aslında kölenin köle olduğu bir ilişkiden nasıl kendisine güvenerek, işte kendisini fark ederek ve efendinin kendisini tanımasına imkan verecek bir biçimde yenileyerek çıkabilmesinin olanağını Diyalektik bir biçimde bize anlatır. Bu Simone de Beauvoir'ı çok etkilemiştir. Özellikle de kölenin işte önce hizmet ederek efendiye ve efendinin şey ile kurduğu keyif alma ilişkisini dolayımlayan bir varlıktan ibaretken efendinin gözünde çalışmak, dünyayı değiştirmek, dünyaya kendi izini bırakmak ...o izde kendini görmek, o izde kendi üzerine düşünmek suretiyle güçlendiğini ve bu güçlenmenin de özgürlüğü vaat ettiğini fark eder. Bu niye önemlidir Simone de Beauvoir için? Acaba kadın erkek ilişkisi de buna mı benzer diye sorar kendi kendisine. Farklı ise bundan nasıl farklıdır? Nihayetinde bu ilişkiyi köle ile efendi arasındaki ilişkiyi Simone de Beauvoir bir ezme yapısını ifşa eder gibi okur. Bu acaba kadına özgü ezilme, kadını ikinci cinsiyet konumunda tutan iktidar ilişkisi buna mı benzemektedir? Yoksa bundan farklı mıdır? Kadına Özgü olan, kadının özgül ezilme biçiminin yapısı nedir? Bunu düşünür aslında ikinci cinsiyette kadın sorusu olarak sorduğu sorunun özü, kadına özgül ezilmenin nasıl bir şekle sahip olduğu, nasıl bir tarihsel gelişime sahip olduğu sorusu biçimde yeniden formüle edilebilir. Bu arada yapısalcıları da okuyor ve özellikle de Claude Levish Trauss'un e, Akrabalığın Temel Yapıları e, adlı eserini. Bunu da e, çok iyi bilinen ve kabul edilen o zamana kadar e, sorgulanmayan bir varsayımı e, eleştirmek için kullanıyor. Bu da toplumların anaerkil bir başlangıç noktasından, ataerkil bir başlangıç noktasına evrildiği varsayımı. Bu bir tarihsel engelsizde de buluyoruz örneğin bunu. Kadın cinsinin büyük yenilgisi nasıl meydana geldi erkekler karşısında? Bu bir tarihsel olgu muydu? Bir savaş sonucu mu meydana geldi? diye sorar Engels. Simone de Beauvoir buna bir cevap vermeye çalışıyor. Diyor ki Claude Lévi-Strauss'a referansla aslında ana erkil toplumlarda da erkekler iktidardaydı. Evet akrabalık bağları anne tarafından geçiyordu. Fakat orada da dayı idi iktidar ve e, nihayetinde e, işte dışarıdan evlenen toplumlara baktığımızda kadınların hep e, mübadele edilen bir e, nesne olduğunu görürüz erkekler arasında erkeklerin statüsüne sahip olmadığını e, görürüz der. Ve antropolojik e, düşünmeye e, dayanarak ee, bu mübadele edilen bir piyasa, erkeklerin özne oldukları bir piyasa da nesne olmayı başkalıkla ilişkilendirir. Bu başkalık radikal manada e, başkalıktır. Radikal başkala biz bambaşkalık diyebiliriz. Yani e, erkeklerin e, kadınları meta haline, değiş tokuş ettikleri bir meta haline getirmeleri için önce kadını bambaşka, radikal anlamda farklı, aynı olmayan olarak kurmaları. Radikal manada başkalık, bambaşkalık, göreli başkalıkla tezat halinde ele alınabilir. Hegel'in köle efendi diyalektiğinde köle ile efendi birbirinden başkadır, farklıdır. Ama bu göreli bir farklılıktır. Yani köle efendiden farklıdır, efendi de köleden. Farklıdır ve nihai olarak bunlar bir aynalık formu içerisinde birbirinden farklıdırlar. Bu yüzden de ilişkileri ne kadar mücadele içerirse içersin sonunda bunların karşılıklı olarak birbirini tanımaları da mümkündür. Ve karşılıklı olarak birbirini tanıma gerçekleştiği zaman ben biz biz de ben olur. Yani özneler arasılık mümkün olur. Burada tabi Hegel herkesin özne olarak veya işte saygı duyularak duyulan bir kişi olarak var olabileceği bir toplumu öngörebilmektedir. Fakat kadın erkekten radikal bir biçimde başka, radikal bir biçimde farklı olarak kurulduğunda karşılıklı birbirini tanımanın meydana gelmesi köle efendi diyalektiğindeki gibi e, olmayabilir. Ayrıca kadınla erkeğin ilişkisi çok farklıdır köleyle efendinin ilişkisinden. Evet kadın da bir e, hizmetkardır ama aynı zamanda e, hizmetkar olmanın ötesinde e, erkeğin değerleriyle yaşayan ve erkekle çoğu zamanda da işbirliği yapan, bir evi paylaşan, bir varlıktır. Bir hayatı paylaşan bir varlıktır. İlişki içerisindeki ilişkinin doğası bir köle efendi ilişkisinin doğasına benzemez bir takım açılardan Simone de Beauvoir'a göre bunların hangi veçelerden görünmesi gerektiğini de ikinci cinsiyette tartışır. Simone de Beauvoir tabii kadının insan olduğunu söylüyor bize ve bir varoluşçu olarak da insanı içkinlik ve aşkınlıktan müteşekkil olarak ontolojik bakımdan kavruyor. İçkinlik nedir? İçkinlik bizim yaşam ve doğa ile ilişkimizdir diyebiliriz. Nihayetinde hepimiz biyokitlenin parçalarıyız. Her ne kadar kişisel bir tarafımız olsa da kişisel olmayan bir tarafımızda var diğer canlılarla bedensel bir iletişim içerisinde bulunduğumuz bir katmana da aitiz ontolojik olarak düşündüğümüzde bu katman aslında çalışmanın dünyada bir şey üretmenin bir iş ortaya koymanın dünyayı değiştirmenin mümkün olduğu bir katman değil. Hayatın sürdürüldüğü bir katmandır. Yani burada da bir rutin vardır, bir emek vardır. Ama varlığımızı sürdürmekten başka yaratıcı bir edim veya siyasi bir edim mümkün değildir burada Simone de Beauvoir'a göre. Her insanda böyle bir ontolojik alana aidiyet görüyor Simon de Beauvoir ama insanın bir de aşkınlık boyutu var. Aşkınlık boyutu da dünyada gerçekleşiyor. Yani dünya kurucu vasfıyla insanı anlıyoruz biz aşkınlık halindeki insandan. Yani bir şey inşa eden bir e, eser ortaya koyan, kalıcı bir iz bırakan e, politik bir e, e, eylem yapan, bu eylemle dünyayı değiştiren, imal eden ve eğleyerek dünyayı değiştiren insandan bahsediyoruz aşkınlıktan söz ettiğimizde. İşte kadınların içkinliğe mahkum edildiğini. Yani ev ve domestik alana kapatılmak suretiyle yani çocuk bakımına ve işte evdeki diğer bireylere, yaşlılara, kocaya bakmak suretiyle ...dünyada yaratabilecekleri şeyleri yaratmaktan alı koyulduklarını vurguluyor Simone de Beauvoir. Halbuki köle için duru bu değildir. Köle dünyada bir iz bırakarak kendi öz bilincine ulaşırken... ...yani tam bir öz bilinç olmasa bile daha henüz çünkü başkası tarafından tanınma olmadığı için... ...öz bilince doğru giden... Ve dünyadan dolayımlanan bir aslında hareketin içine girer. Bir düşünme mümkün hale gelir. Kadın için ise eve kapatılma durumunda. Bu mümkün olmaz. Bu yüzden kadın bir bakıma boğulmakta olan bir varlıktır. Bu içkinlikten bahsederken Simone de Beauvoir son derece Obsesyonel diyebileceğimiz, belki saplantılı bir takım imgelerden bahseder, tan söz eder örneğin, bir tür hapisten söz eder, özgürlüğün elinden alınmış olmasının meydana getirdiği bir zindandır sanki bu içkinlik. Her ne kadar orada bir yakınlık alanı da, Mümkün olsa bile çocuklarla veya işte eşle bir insani yakınlığın alanıdır ama aynı zamanda bir hapistir Simone de Beauvoir'a göre. Nasıl oldu peki? Yani kadınlar da erkekler kadar güçlüdür Simone de Beauvoir'a göre. Örneğin Amazonların savaştığından söz eder, kadınların eve kapatılmadan evvel yani göçebe kültürlerden. Sözlediler geçöbe ilkel kültürlerde erkeklerle birlikte savaşa gittiklerinden yani fiziksel güç farkı değildir bedensel güç farkı değildir kadınları bu duruma düşüren şey başka türlü açıklanması gerekir nedir peki kadınların doğurganlığı mıdır bunun sebebi sürekli olarak doğurmak ve o çocuklara bakmak zorunda kalmak tabii çocuk o toplumlar için Bizim toplumlarımızda çocuğa verdiğimiz anlama sahip değil. Çocuklar öldürülebiliyor da kurban da edilebiliyor. Dolayısıyla zorunlu olarak doğurganlık anneliği ...bir annelik işlevine dönüşmeyebiliyor kadınlar için. E, fakat Simone de Beauvoir özellikle şeye odaklanır... ...kadınların biyolojik doğurma kapasitesine değil... ...aslında onları eve mahkum eden şey bu doğurganlıkları değil de... ...erkeklerin bu doğurganlıkla zaman içerisinde kurdukları tarihsel ilişkinin değişmesidir. E, tarih bölümünde... İkinci cinsiyetin göçebe toplumlardan tarımla uğraşan yerleşik toplumlara geçiş sürecine e, odaklanır. Simone de Beauvoir ve ana tanrıça e, kültünden e, söz etmeye başlar. Erkek kadının doğurganlığıyla nasıl ilişki kurmuştur? Çünkü evet bu bir fark. Kadınlar doğurabiliyor, erkekler doğuramıyor. Ama asıl olan bu farkın nasıl alımlandığı, nasıl anlamlandırıldığı, bu farktan yola çıkarak cinsiyet farklılığının nasıl kurulduğu, nasıl inşa edildiğidir. Simone de Beauvoir'a göre yani kadın doğulmaz, kadın olunur sözünün de e, temelini burada bulabiliriz. Önce erkek cinsel edimle, cinsel ilişkiyle doğurganlık arasında doğrudan bir ilişki olduğunu sanmıyordu. Doğum mistik güçleriyle, doğayla ilişkilen doğanın, doğada bir e, döngü var. Bir e, yaşam döngüsü var. Ve bu döngünün de nasıl çalıştığını e, ilkel insanlar tam olarak anlamıyorlar. Ve mistik bir takım güçler e, atfediyorlar doğaya. Kadın da doğurganlığı dolayısıyla mistik güçlerin e, bulunduğu bir bedene sahip ve doğayla ilişkili bir varlık dolayısıyla çok saygı duyulan ve ana tanrıçı kültüde zaten bunu ifade eder hem korkulan vücudunun yapabildiklerinden hem korkulan hem de saygı duyulan bir varlıktı Simon de Beauvoir'a göre çünkü erkek kadının doğurganlığı karşısında bir dehşete de kapılır. Yapısalcıların ee, ve antropologların e, 1940'larda ve 50'lerde e, özellikle insanı hayvanlıktan çıkaran ve insan haline getiren şeyler, ögeler arasında ölüm bilincini çalışmayı ve cinsel tabuları e, saydıklarını hatırlayalım. Simone de Beauvoir da uzun uzun cinsel tabulardan e, söz eder e, cinsiyet farklılığında. Bunların arasında doğumla, ölümle ve cinsellikle ilgili tabular vardır. İnsani dünya antropolojiye göre yaşamla ölümü birbirinden ayırmaya çalışmıştır. Yani örneğin ölümle ilgili tabuların tebelinde bu vardır. Doğumla ilgili tabulara da baktığımızda gene bir iğrenme veya bir ...dehşet hissiyle insanın doğum olayına yaklaştığını görüyoruz. Ve Simone de Beauvoir bu dehşete bakar. Aslında bütün cinsellikte de böyle bir dehşet vardır. Çünkü arzuyla dehşet arasında çok yakın bir ilişki vardır. Dolayısıyla kadın hem korkulan, karşısında dehşete düşülen... ...hem de saygı duyulan, yüceltilen... Ve bir tanrıça mertebesine yükseltilen bir varlıktı. Ama yavaş yavaş erkeğin doğayla ilişkisi değişti. Özellikle de bu aletin yapılması, yerleşik tarım kültürüne geçilmesi, erkeğin doğayı kontrol etmeye başlaması, denetlemeye, hakim olmaya başlamasıyla doğadaki mistik güçlere olan inancı azalmaya başladı. Böylece bir zamanlar tanrıça statüsüne yükselttiği kadını bir hizmetkar olarak e, kullanmaya başladı. Kadının o statüden düşmesi çok kolaydı çünkü zaten onu o statüye erkek yükseltmişti e, der e, Simone de Beauvoir. Ve e, bizim bugün e, ana erkil e, bir e, tanrıça kültüründen e, erkeklerin kadınlara tahakküm ettiği, e, ataerkil e, kültürlere geçişimizi de böyle e, açıklar. Tarihsel e, bir e, süreçtir bu Simone de Beauvoir'a göre. Önemli olan e, buradaki e, tahakkümün nasıl e, aşılacağı, nasıl ortadan kaldırılacağıdır. Bu özgül bir tahakkümdür, özgül bir e, biçimde e, kurulmuştur. Bunun aşılması için de e, Simone de Beauvoir kadınların Dünyaya çıkmasını, çalışmasını, ekonomik bağımsızlık kazanmasını, erkeklerle eşitliği hedeflemesi. Yani aslında tabii insan olmada bir eşitliği, aynalığı. Bu radikal farklılığın, radikal başkalığın da bir reddi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi size Cannonball Adderley'den 1958 yılında Toparlarsak Simone de Beauvoir'ın düşüncesinin eşitliği hedefleyen bir düşünce olduğunu söylemiştik. Cinsiyet farklılığından çok ama bu düşünce cinsiyet farklılığının nasıl kurulduğunu, bir bakıma bir ezme ilişkisiyle kurulduğunu ortaya koymaktadır bize. Bu cinsiyet farklılığı ataerkillikte kadını içkinliğe mahkum eden, dünyadan koparan cinsiyet farklılığıdır. Onu annelik işlevine, bakım işlevine mahkum eden e, cinsiyet farklılığıdır. E, patriyarka veya ataerki içerisinde e, tahakküm e, çeşitli çağlarda çeşitli biçimler e, almıştır ama bu tahakkümün geleneksel de bir e, özü vardır. E, ataerki kültürlerde erkeklerin iktidarından söz ediyoruz. Ve erkeklerin iktidarı aynı zamanda bir erkek kardeşliği ile kuruluyor. Ve kadınları da işte bu teolojik ilahiyata dayanan bir yorum olabilir. İşte belli bir fıtrata veya doğaya sahip Allah tarafından böyle yaratılmış varlıklar olarak kurgulayarak ee, ...aslında insan olmaktan çıkarıyor. Daha tam olarak insan olmayan, sadece işte başkalarının yaşamlarını sürdürmesine e, olanak hazırlayan bir tür hizmetkar... ...ama aynı zamanda da işte cennet annelerin ayakları altındadır bir tür tanrıça. Aslında tanrıçalıkla hizmetkarlık aynı e, ezilme yapısının iki ayrı yüzüdür. Ee, Simone de Beauvoir tam da aslında... Bundan söz eder kadınlara özgü ezilme biçiminden e, bahsederken. Eşitlikten söz ettik. E, tabii feminist e, yorumcular Simone de Beauvoir'ın düşüncesine e, şu soruyu sordular. Eşitlik iyi de kimle eşitlik? E, burada insanın modeli olarak erkek ele alınmış olmuyor mu? Yani er, kadınlar erkeğe eşit olmak istiyorlar. Ee, ve dolayısıyla şu soru da soru, sorulabilir yani neden erkeğe eşit olmak istiyorlar ee, ve hangi erkeğe eşit olmak istiyorlar çünkü erkek diye de e, homojen bir e, gruptan söz etmek sorunlu olabilir e, erkekler arasında sınıfsal farklar var, etnik farklar var, ırksal farklar var, bir sürü başka fark da e, sayabiliriz e, örneğin Üst sınıftan bir kadın diyelim. Neden alt sınıftan bir erkeğe eşit olmak istesin ki? Duruma göre, üçüncü dönem feminizmin kesişimsellik paradigması içerisinden sorulmuş bir sorudur bu Simone de Beauvoir. A. Ama Simone de Beauvoir humanist bir düşünür bir yandan da. Simone de Beauvoir insan olarak eşitliği. Düşünüyor. Ama ona da şöyle bir şey söylenebilir. Aslında bu insan dediğimiz şeyin modelini hep erkek kurmuştur. Belki de Simone de Beauvoir'ın düşüncesinde kurumları sorgulamamızı gerektiren, dünyanın nasıl ve hangi insan modeline göre örgütlenmiş olduğunu sorgulamamızı olanak tanıyan elemanları, ögeleri öne çıkararak Simone de Beauvoir'ı okumamız gerekir. Çünkü eşitlik feminizmi çok kolay terk edilebilecek bir düşünce değil. Bugün de cinsiyet farklılığı çok geleneksel ve ataerkil bir biçimde kurgulanmak suretiyle kadınlar anneliğe mahkum edilmek ve iş hayatından çekilip ev hayatına mahkum edilmek isteniyor. Bakım işine. Mahkum edilmek istiyor. Simone de Beauvoir tam da işte bu ataerkil e, jesti sorgulamıştı. E, bugün dolayısıyla bizim için hala çok önemli e, bir düşünür e, ve ben de o yüzden içinde bulunduğumuz Mart ayındaki...